Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı Kefalet, Kefalet kitabı. 1. Ödünç vermekte, borçlarda, bedenlerde ve mallarda kefalet babı. Ebu Zinad, Muhammed İbni Hamza, Amr İbni el Eslem'den, o da babası Hamza'dan olmak üzere söyledi ki, Umar İbni Hattab radiyallahu anh onu sadaka toplayıcı olarak göndermiş. O bölgede bir adam kendi karısına karısının cariyesiyle cima etmiş. Hamza radiyallahu anh, o adamdan kefil yani halinden taahhüt ve zapt alıp Umar'ın yanına gelmiş. Umer o adama yüz değnek vurmuştu. O adam zina ettiğini söyleyen topluluğu, ve suçunu itiraf etti. Ancak Ömer onu cahillikle özürlü saydı ve ondan rejmi defetti. etti. Celil İbni Abdullah el-Becili ile el-Es-Aş Eş'at İbni Kays el-Kindi radiyallahu Abdullah İbni Mesud'a dinden dönenler hakkında onların tabi etmelerini iste ve onlardan kefalet al dediler. Akabinde mürtedler tevbe ettiler, aşiretleri onlara kefil oldular. Hammad İbni Ebi Süleyman nefis ve kefil olup da öldüğünde üzerinde bir şey yoktur dedi. Hakem İbni Uteybe zimmette subutumu kabul ettiği malı öder dedi. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi ve El-Leis saat şöyle dedi. Bana Cafer İbni Rabia, Abdurrahman İbni Hürmüz'den o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ta, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etti. Resulullah İsrail oğullarından iki, İsrail oğullarından bir adam zikretti. O adam İsrail oğullarının bazısından ödünç olarak bin dinar vermesini istedi. Para vermek isteyen zat Buna şahit yapacağım şahitler getir dedi. Özünç isteyen kefa billahi şehida, şahit olarak Allah yeter. Nisa suresi 79 ve 165. ayetleri dedi. Özünç verecek olan bu seferde haydi bana kefil getir dedi. O adam da kefa billahi kefil Kefil olarak Allah yeter dedi. Bu bu ayet değildir. Para sahibi hakikaten doğru söyledin dedi ve belirlenen bir vade ile ona bin dinarı verdi. Parayı alan müteakiben deniz seferine çıktı. İşlerini gördü. Sonra kendisine ödünç veren zata gelmek üzere bineceği bir gemi aradı. Belirlenen müddet geri oldu fakat geri bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp onun içini oydu. İçinde de bin dinarı ve bir de kendisinden o arkadaşına yazdığı bir mektup sayfasını koydu. Sonra o oyuk yerin ağzını sıkıca kapatıp düzeltti. Sonra o odun parçasını deniz kenarına getirdi ve şöyle dua etti. Ya Allah sen bilmiştesin ki ben falan kimseden bin dinar özünç istedim. O benden bir kefil istedi. Ben kefil olarak Allah kafidir dedim. O senin kefilliğine razı oldu. Ben de bir de benden şahit istedi. Yine şahit olarak Allah kafidir dedim. Yine onu senin şahitliğine de razı oldu ve bin dinarı verdi. Ben vadesinde borcumu ödemek kaygısına düştüm de onu ona bu parayı göndereyim diye bir geri bulmaya çalıştım. Fakat bulmaya muhtadır olamadım. Artık ben şu bin dinar borcumu senin koruyucu, koruyuculuğuna emanet ediyorum. Dedi de onu denize attı. Odun denizin içinde, içine girdikten sonra kendisi geri döndü. Boşlu bu hususta kendisini beldesine çıkacak gemi bulmaya çalışırken Alacaklı da onun dönmesini umarak deniz kenarına çıktı da belki bir gemi malı getirmiş olabilir diye gözetliyordu. Bu sırada bire sahilde içinde mal bulunan o odunu gördü. Onu ailesine yakacak bir odun olarak aldı. Evde onu parçalayınca içindeki paraları ve mektup sayfasını buldu. Sonra borçlu kimse kendisine borç verime geldi ve ona bin dinarı getirdi de Allah'a yemin ederim ki manlı sana getirmem için bir gemi arayıcısı olmaktan devam ettim. Fakat sana geldiğim şu zamandan önce bir gemi bulamadım dedi ve borcunu verdi. Alacaklı sen bana bir şey mi, gönderdin mi? Dedi, borçlu içinde sana gönderdiğim şu günlerden önceki bir gemi bulamadığını sana haber veriyorum. bu şüphesiz ki Allah senin odun içerisinde göndermiş olduğun borcunu senin adına ödemiştir. ve tekrar vermek için getirdiğim bu bin cınarı bir raşit olarak sevinçle götürük, dedi. İki, Yüce Allah'ın Yeminleriniz, yeminlerinizin bağladığı kimselere ve hisselerinizi veriniz. Nisa suresi 33. ayet Kavli Babı i̇bn Abbas radiyallahu anh, her biri için Mevlalar yaptık. Miratçılar yaptık demektedir. Yeminlerinizin karşılığı karşılıklı bağladığı kimseler muhacirler ile ensadır ki muhacirler Medine'ye geldikleri zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu kardeşlik sebebiyle Ensara kendi hısımlarından evvel mirasçı olurlardı. Fakat sonra erkek ve dişiden her biri için mirasçılar yaptık. Nisa suresi 33. ayeti inince bu ayetin birinci kısmı yani ayetul mevali ikinci kısmı yani akideleşme ayetini neshetti dedi. Sonra İbni Abbas yeminlerinizin Karşılıklı başladığı kimseler kavli hakkında ancak yardım etmek, ihsan etmek, nasihat etmek kaldı. Akitleşenler arasında verile gelen miras gitti. Kardeşlik akdi sebebiyle miras almakta olan kimseye vasiyet yapabilir dedi. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Yanımıza Abdurrahman İbni Avf geldi. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Ebu i̇bn ile Saad Rabi arasında kardeşlik akdi yaptı. Asım Süleyman tahtis edip Asım İbn Süleyman tahtis edip şöyle dedi: "Ben Enes İbn Malik'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'da cahiliyet devrinin ahdi yoktur Buyurduğunu sana buyurduğu sana ulaştı mı diye sordum. Enes radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de benim evimde Kureyş ve Ensar arasında kardeşlik aksi yaptı dedi. Üç. Bir ölümün borcuna kefil olan kimseye o kefaletten dönmesi sahih olmaz babı. E, da dönme olmayacağına kail olmuştur. Selametik Nul Ekber radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme üzerine cenaze namazı kıldırması için bir cenaze getirildi. Peygamber üzerinde bir borç var mı diye sordu. Cenaze sahipleri hayır yoktur dediler. Bunun üzerine peygamber ona namaz kıldı. Sonra diğer cenaze getirildi. Peygamber yine bu ölü üzerine bir borç var mı dedi. Sahabiler evet vardır dediler. Peygamber arkadaşımızın üzerine siz cenaze namazı kılınız buyurdu. Bu esnada Ebu Hukate'de ya Resulallah bu ölümün borcunu ödemek benim üzerimdedir dedi. Bu kefalet üzerine Resulullah o ürünün cenazanın namazını kıldı. Câbir İbn Abdullah radıyallâh anh şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'den cizye malı gelmesi gerçekleşirse sana iki avucunu göstererek şöyle şöyle veririm buyurdu. Peygamber'in ruhu anıldıya kadar Bahreyn malı gelmedi. Bahreyn malı geldiği zaman Ebubekir emretti de bir midacı Peygamber'in yanında her kimin bir vaadi yahut bir alacağı varsa bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine ben Ebu Bekir'e gittim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle şöyle buyurup vaat etmişti dedim. Ebu Bekir de benim için avuç bir avuç para avuçları ve bunları say dedi. Ben onları saydım. Onların 500 adet olduğunu gördüm. Ebu Bekir bunun iki mislimi daha al dedi. Dört. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekir'e eman verilmesi ve Ebu Bekir'in akdi babı. Bize Yahya İbni Bukayr tahdis edip şöyle dedi. Bize Elleis Ukayr'den tahdis etti. İbni Şehab dedi ki, bana Ünvet İbni Zubayr haber verdi. Peygamberin zevcesi Ayşe radıyallahu anh ben babamla anamın İslam dinini din edinir olmalarından başka hallerini hatırlamadım demiştir. Ve Ebu Salih şöyle dedi, bana Abdullah İbni Mübarek Yunus'tan, o da Ez Zuhri'den etti. Ez Zuhri şöyle demiştir, bana Urvet İbn-i Zübeyir haber verdi. Ki Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir, ben babamla anamın İslam dinini, din edinerek yaşamalarından başka yaşayışlarını hiç bilmedim. O zamanlarda hiçbir günümüz geçmezdi ki muhakkak ki o günde gündüzün iki tarafında sabah ve akşam vakitlerinde Resulullah bize gelirdi. Müslümanlar kuleş müşrikleri tarafından işkenceye uğratılınca Resulullah Habeşistan'a göç izni vermişti. Ebu Bekir de Habeşistan tarafına hicret etmek üzere Mekke'den çıkmıştı. Ebu Bekir Berkul Gımat mevkiine gelince Kendisine İbn-i kavuştu. İbn-i Dağime, Kahire kabilesinin seyyididir. Ebu Bekir'e, ya Ebu Bekir, nereye gitmek istiyorsun, dedi. Ebu Bekir, beni kavminin ezası çıkardı. Ben de yeryüzünde seyahat etmek, bir yere çekilmek, orada Rabbime ibadet etmek istiyorum, dedi. İbn-i senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar ne de başkası tarafından çıkarılır. Çünkü şu bir hakikattir ki sen fakirlik kazandırırsın veya bulunmayan bir malı ihsan edersin. Hısımlarla ilgiyi devam ettirirsin. Acizlerin yükünü çekersin. Konuklara ziyafet verirsin. Hak engellerine karşı hayır işlerine yardım edersin. Şimdi ben senin için bir koruyucuyum. Haydi Mekke'ye dön de kendi memleketinde Rabbine ibadet et demiştir. Bunun üzerine Ebubekir Bekir geri dönmüş. İbn-i de kendisiyle beraber yollanmıştır. Mekke'ye gelince İbn-i kureş Kureyş şeriflerini dolaşmış ve onlara şüphesiz Ebu Bekir gibi kıymetli bir zat memleketinden çıkarılmaz. Çıkar, çıkmaz ve çıkarılmaz. Ey Kureyş! Siz şu faziletleri bulunan bir adamın memleketinden çıkarıyor musunuz? O yok olanı kazanır. Hısımlık ilişkilerini devam ettirir. Acizin yükünü taşır, konuklara ziyafet verir, hak engellerine karşı hayır işlerine yardım eder dedi ve Ebu Bekir'in himayesini aldı. Kureyş'te İbn-i bu Ebu Bekir'in emanını infaz etti ve Ebu Bekir'i emniyette kıldılar. İbn-i Ebu Bekir'e emret, o bir şeye karışmasın evinde Rabbine ibadet etsin. Evinde namaz kılsın. Dilediği şeyi okusun. Fakat okuduğu ile bize eza vermesin. Okuduğunu yüksek sesle okumasın. Çünkü biz oğullarımızı ve kadınlarımızı fitneye düşünmesinden korkmuşuzdur. Dediler. Kureyş'in bu sözlerini İbn-i bu sözlerini İbn-i Daghine Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir de bu şartlara göre evinde Rabbine ibadet etmeye evinden başka Yerde yüksek sesle namaz kılmamaya Ve yüksek sesle okumamaya başladı Sonra Ebu Bekir Bunun muhalifi bir Ebu Bekir için Bunun muhalifi bir rey zahir oldu da Evinin yanına Bir mescit bina etti Oraya çıktı Orada namaz kılıyor ve Kur'an okuyordu Bunun üzerine Müşrikleri, kadınları ve oğulları Ebu Bekir'in ibadet ve kıraatını takip ederek Ona bakarak biz bir izdihamla sıkışıklık meydana getiriyorlardı. Ebu Bekir ince yürekli, çok ağlayıcı bir adamdır. Kur'an okurken gözlerini tutamazdı. Ebu Bekir'in bu hali Kureyş'in müşrik şeriflerini korkuttu da onlar İbnü't Berne'ye haber gönderdiler ve akabinde İbnü't Berne onların yanına geldi. Kureyş İbnü't Berne'ye biz senin evinde Rabbine ibadet etmek üzere Ebu Bekir'i himaye ve emanına almalı kabul etmiştik. Ebu Bekir ise bu sınırı açmış ve evinin avlusunda bir mescit bina etmiş. İçinde yüksek sesle namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başlamıştır. Doğrusu biz oğullarımızı ve kadınlarımızı fitneye düşürmesinden korktuk. Sen ona git eğer kendi evinde Rabbine ibadet etmek üzere kısaltmak isterse bunu yapsın. Eğer bunu kabul etmez de muhakkak namaz ve kıraatini yükseltip ilan etmek isterse ona verdiğin ahlak ve emanını sana geri vermesini ister. Emin ol ki biz sana verdiğimiz sözden caymayı çirkin gördük. Fakat biz Ebu Bekir'in aleni ibabet etmesini ikrar ve kabul ediciler de değiliz dediler. Ayşe dedi ki bunun üzerine İdmut ile Ebu Bekir'e geldi ve senin nasıl bir husus üzerine sana eman ahdi verdiğini iyi bilmişsindir. Şimdi sen ya o üzerine işi kısaltırsın yahut da eman ahdini bana geri verirsin. Çünkü ben bir kimse hakkını vermiş olduğum eman ahdini bozmuş olduğumu Arap milletinin işitmesini istemem dedi. Ebu Bekir de ben senin koruma ahdini sana geri veriyorum ve Allah'ın korumasına razı oluyorum dedi. Resulullah ise o günlerde Mekke'de bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sizin hicret edeceğiniz yurt bana gösterildi. Ben iki kara taşlık arasında hurmalıklı çorak bir yer gördüm. Dedi. Resulullah bunu söylediği zaman Medine tarafına hicret edenler dalga dalga hicret ettiler. Ve Habeşistan'a hicret etmiş olanların bazısı da Medine'ye dönüp geldiler. Ebu Bekir de bir mucahiç muhacir olmaya hazırlandı fakat Resulullah ona yavaş ol Acele etme çünkü ben benim içinde izin verilmesini umuyorum buyurdu. Ebu Bekir babam sana kurban olsun sen bunu umuyor musun? dedi Rasulullah evet buyurdu bunun üzerine Ebu Bekir Rasulullah yol, yol arkadaşlığı etmek için kendini hicretten men edip Resulullah üzerine hapsetti ve yanında bulunan iki kuvvetli bilek demesini dört ay dikenli meşe neviinden büyük tah ağacı yaprağı ile evinde besledi. Dışarıya salıvermedi. Ebu Hureyre anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde borç olduğu halde ölmüş bir kimsenin cenazesi getirildi de Resulullah Borcu için bir fazlalık bıraktı mı diye sorardı. Şayet kendisine uzatın borcu için ödeme bıraktığı söylenir de, onun cenaze namazını kılardı. Yoksa Müslümanlara ithalen arkadaşımızın cenaze namazını sizler kılınız buyururdu. Nihayet Allah kendisine birçok fetihler müyesser kılınca ben bütün müminlere kendi ön nefslerinden daha yakınımdır. Binaenaleyh Artık her kim üzerinde bir borç bırakarak ölürse o borcu ödemek bana aittir. Her kim de bir mal bırakırsa o mal kendi miratçılarına aittir buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı Vekalet, rekâle, Vekalet Kitabı. Birinci bak. Ortağın ortağı Taksim'den ve diğer işlerden Vekalet'i hakkındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ali'yi kendi kurbanlığında ortak etmiş. Sonra da ona kurbanın taksim edilmesini em, taksim edilmesini emretmiştir. Ali radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kesilen kurban develerinin çullarını ve delilerini sadaka vermemi emretti dedi. Ukbe ibn Amr radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe ibn Amr'a sahabilerine taksim etmek üzere bir takım kurbanlık koyun vermişti. Ukbe bunları taksim etmiş. Biz yaşında kuvvetli bir keçi oğlağı kalmıştı. Ukbe bunu peygambere zikretmiş. Peygamber de onu da sen kes buyurmuştu. İki. İkinci bak, Müslüman kimse darül harfte bulunan yahut darül İslam'da kendisine eman verilmekte. Müstemel olan bir harbiyi tevkif ettiği zaman bu vekalet verme caizdir. Salih İbni İbrahim İbni Abdurrahman İbni Av, babası İbrahim'den, o da dedesi Abdurrahman İbni Av'dan, o da Abdurrahman İbni Av radıyallahu anh, şöyle demiştir: Ben Mekke'deki malımı, yakınlarımı muhafaza etmesi için, ben de onun Medine'deki malını ve yakınlarını korumam için Umayyatüb-i halede bir mektup yazdım. Mektubun üzerine Abdurrahman imzasını koyup Rahman ismini zikredince, Umayye senin ibadet ettiğin Rahman'ı ben tanımam. Sen bana cahiliyetteki isminle yaz dedi ve bu sefer ben ona Abdüamr diye yazdım. Betir gazvesi günü geldiği zaman ben o gün bir gece insanlar uyuduğu sırada Umayye ipni Haleti korumak için onu alıp biz dağa çıktım. Fakat Umeyye'yi Bilal gördü. Ben koşup nihayet bir Ensar Meclisi'nde durdu. Hemen koşup nihayet bir Ensar Meclisi'nde durdu. Bu Ümeyye'de haleftir, yakalayın. Eğer umayı bu sefer kurtulursa ben kurtulmam diye haykırdı. Böylece Ensar'ı Ümeyye'yi öldürmeye teşvik etti. Bunun üzerine onun beraberinde Ensar'dan bir takım mücahit bizim izlerimizde hareket edip bizi takibe koyuldular. Benim bir elimi Umeyye, diğer elimi de oğlu Ali tutuyordu. Mücahitlerin bize yetişmelerinden endişe edince ben Ensar'a Umeyye budur diye oğlu Ali'yi kendisine halef yapıp geri bıraktım. Bunu oğlu ile onları meşgul edip Umeyye'yi kurtarmak için yaptım. Fakat onlar hemen Umeyye'nin oğlunu öldürdüler. Sonra bizi kovalamak için direndiler. Umayi'ye şişman ağır bedenli bir adamdı. Kovalyanlar bize yetişince ben Umayi'ye ye çök dedim. O dizüstü çöktü. Ben hücumdan onu korumak için kendimi onun üzerine attım. Fakat hücum edenler kılıçlarını altından Umayi'ye sapladılar. Nihayet onu öldürdüler. Bu sırada mücahitlerden biri kılıcını benim ayağıma isabet ettirdi. Bu hadise Abdurrahman İbni Alf'tan rivayet eden oğlu İbrahim Abdurrahman İbni Alf ayağının üstündeki bu kırık izini bize gösterir idi. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki, Ravi Yusuf İbn-i İbrahim'in oğlu Salih'ten işitti. İbrahim de babasından işitti. 3- Sarraflıkta yani nakdi nakitle satmakta ve tartılacak olan şeylerde vekalet babı. Ömer İbni Hattab, İbni Ömer sarraflık konusunda vekalet vermişlerdir. Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyi Hayber üzerine haraç amili tayin etti. Sonra bu zat Hayber'den Cenip denilen en iyi cins hurması ile geldi. Resulullah ona Hayber'in bütün hurmaları böyle mi diye sordu. O sahabi biz bu en iyi hurmadan bir sağ ölçeği bir adi. adi hurmanın iki sağ ölçeğiyle ve yine bu iyi hurmadan iki sağ ölçeği üç saat ölçek adi hurma ile alıp değiştirmekteyiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapma. Adi karışık hurmayı parayla sat sonra bu parayla cenit nevi hurmayı satın al buyurdu. Ve Resulullah tatılacak şeylerde bunun benzerini söyledi. Dördüncü bak, çoban ölmek üzere olan bir koyun gördüğü veya vekil bozulacak bir şey gördüğü zaman çoban o koyunu kesse, vekil de fesadından korktuğu şeyi iyileştirse bu tasarruflar caiz olur. Kâb İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir, Kab İbni Malik ailesinin Seli Dağı'nda gücülür bir, bir sürü davarı vardı. Bunları güden cariyemiz bu sürüden bir koyun ölmek üzere olduğunu gördü. Hemen sert bir taş kırığıyla bu taş parçası ile koyunu kesti. Bunu duyunca Kehap aile halkına durun. Bunu peygamberden soruncaya kadar yahut peygambere sorulacak bir kimseyi gönderinceye kadar koyunun etinden yemeyiniz dedi. Ve peygambere koyunun kesilmesi suretinden bizzat kendisi yahut da birisini gönderip sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe bu koyunun etini yemeyi emretti. Rabi Ubeydullah o çabanın bir cariye olması o cariyenin koyunu kesmesi beni sevindiriyor demiştir. Abdetu, Ab Abdetu Abdullah rivayette bu temene etmiş. Bu halde mutabihatın zebaik kitabında senediyle getirdi. Beşinci bab, şahidin ve gayibin mekaleti caizdir. Abdullah İbni Amr da kendi kahramanla yani işlerini gören vekiline, o kendisinden uzaktayken küçük büyük bütün ailesi halkının fıtıl sadakalarını vermesini yazmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi, Bir adamın peygamber üzerinde muayyen yaşta bir deve alacağı vardı. Bir gün o adam peygambere geldi ve bu alacağını ödemesini istedi. Peygamber hazır olan memurlarına hitaben bu adama onun devesi yaşında bir deve veriniz buyurdu. Sahabiler onun devesi yaşında bir deve aradılar. Fakat ona verilecek yaşta deve bulamadılar. Ancak onun devesinden daha değerli yaşta bir deve buldular. Bunun üzerine peygamber bu ona veriniz buyurdu. Deve kendisine verilen adam ''Sen bana alacağımı fazla verdin. Allah da sana bol versin.'' dedi. Peygamber bu vesileyle şöyle buyurdu. ''Şüphesiz sizin en hayırlınız, borç verimi en güzel olanınızdır.'' 6. Borçları ödeme hususunda vekalet babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam peygambere geldi de ondan alacağını ödemesini istiyordu istemesine kabalık ve sertlik yapmıştı. Peygamber sahabileri onu söz ve fiile cezalandırmak istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakın. Dokunmayın. Çünkü her hak sahibinin söz her hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurdu. Sonra da ona kendi devesinin benzeri yaşta bir deve veriniz buyurdu. Sahabeler biz ancak onun devesinden daha değerlisini buluyoruz. Onun devesini gibisini bulamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah, o daha iyi olan deveyi ona vermiş. Çünkü sizin borç ödeme yönünden en güzeliniz, en hayırlı olanınızdır buyurdu. Yedinci bab, bir kimse bir kavmin vekiline yahut şefaatçisine bir şey hibe ettiğinde bu hibe caizdir. Çünkü kendisinden Müslümanların Huneyn'de aldıkları kanimetleri geri vermesini istedikleri zaman peygamberin Havazin heyetine söylediği sözü buna delildir. Peygamber onlara benim o kanimetten olan payım sizin olsun demişti. Mervan İbni Hakem ile misfer İbni Mahreme radıyallahu Han Urve'ye şöyle haber vermişlerdir. Huneyn seferinde Resulullah'a Havaz'ın kabilesinin temsilcisi heyeti Müslümanlar olarak geldikleri ve Resulullah'tan mallarını ve esirlerini kendilerine geri verilmesini istedikleri zaman Resulullah onlara şunları söyledi: Bana sun bana sözün en sevimisi en doğrusudur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih ediniz. Ya esirleri ya malı. Ben taksimden evvel sizin gelmenizi beklemiş idim. Siz geciktiniz buyurdu. Ve hakikaten Resulullah Taif'ten Cirane'ye döndüğü zaman on bu kadar gece Havazin elçilerinin gelmesini beklemişti. Havazin heyetine Resulullah'ın kendilerine ancak iki şıktan birinin gereği açıkça belli olunca bunlar biz esirlerimizi geri vermez esirlerimizin geri verilmesini tercih ediyoruz. Dediler. Bunun üzerine Resulullah Musallaha'ya gitti. Müslümanlar arasında ayağa kalktı, Allah'a layık olduğu sıfatlarla sena etti. Sonra amma bazı ı fasıl hitabıyla başlayarak bu havazin temsilcileri, kardeşlerimiz kusurlarından terbe ediciler olarak bize gelmişlerdir. Ben de benim ve Abdülmuttalip oğullarının payı olan esirleri kendilerine geri vermeyi uygun gördüm. Sizden her kim esirlerini bu surette karşılıklısız vererek, kardeşlerinizin gönlünü hoş etmeyi severse bunu yapsın. Sizden her kim kendi payı üzerinde bağlı kalmak karşılıksız vermemek arzu ederse bu bedeli biz ona Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından veririz. Bu kanaatle o da böyle yapsın buyurdu. Bunun üzerine halk birazdan Resulullah'ın hatırı için bizler havazin esirlerini kendilerine vermekte bu hoşnutluğu yaptık dediler. Bunun ardından Resulullah, şimdi biz sizden esirlerinizi vermeye razı olan kimseleri, rızası olmayanlardan bilip ayıramıyoruz. Onun için siz gidiniz de sizin muhafakat emrinizi bize iş bilir, nakipleriniz arz etsinler buyurdu. İnsanlar yerlerine döndüler, kabilelerin, iş bilir kişileri kendi halklarıyla konuştular. Sonra Resulullah'a dönüp her biri kavminin esirleri geri vermekten memnun olduklarını ve Resulullah'a bu hususta izin verdiklerini haber verdiler. 8. Bak Bir adam bir adamı ne kadar vereceğini beyan etmeyerek bir şahsa bir şey vermesi için vekil yaptığı zaman o vekil bu şahsa insanların edindiği şey üzere verirse bu caizdir. Bize Mekki İbni İbrahim takdis edip şöyle dedi. Bize İbni Cüreyc, Ata İbn Ebi Rebahtan ve bir de bazısı bazısı üzerine artırarak ondan başkasından takdis etti. Bu hadisin tamamını onların hepsi tebliğ etmedi fakat onlardan bir tek adam tebliğ etti. Celir İbni Abdullah anh şöyle demiştir. Bir seferde peygamberin mahiyetindeydim. Ağır hareket eden bir deve üzerinde yolculuk ediyordum. Bu deve ancak insanların sonundaydı. Derken yanıma peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğradı da bu arkada kalan kimdir dedi. Ben Cabir İbni Abdullah'tır dedim. Peygamber neyin var ki geriye kaldım buyurdu. Ben de ben yürüyüşü yavaş bir deve üzerindeyim dedim. Peygamber beraberinde deve sürecek bir çubuk var mı dedi. Evet var dedim. Onu bana ver buyurdu. Ben çubuğu kendisine verdim. O da bu değnekli deveye vurdu ve azarladı. Artık deve peygamberin ona vurduğu bu yerden itibaren ordunun önde gidenlerinden oldu. Deveyi bana sat dedi. Ben de o bedensiz olarak senedir ya Allah dedim. Onu bana sat. Ben bu deveyi senden dört dinar karşılığında aldım. Medine'ye kadar onun sırtı yani bilme hakkı senindir buyurdu. Medine'ye yaklaştığımız zaman ben hızlı gitmeye başladım. Peygamber nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Kocası ölmüştür bir kadınla evlendim dedim. Peygamber onun seninle senin kendisiyle oynayacağınız bakire bir kızla evlenseydin ya buyurdu. Babam vefat etti ve bir takım kız çocukları bıraktı. Bu sebeple ben tecrübe kazanmış kendinden toyluk gitmiş bir kadınla evlenmek istedim dedim. Peygamber bu evlilik sana mübarek olsun dedi. Medine'ye geldiğimizde ya Bilal, Cabir'e devesinin bedelini öde ve bedeli biraz da artır buyurdu. Akabinde Bilal Cabir'e 4 dinar verdi ve bedeli bir kratta arttırdı. Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ziyadesi artık benden ayrılmasın dedi. rav Ata artık bu kral Cabir İbni Abdullah'ın kılıcının kılından ayrılmaz oldu dedi. 9. Kadının nikah aktı yani kendisinin evlendirilmesi hususunda imama vekalet vermesi babı. Sehri İbn-i anh şöyle dedi. Bir kadın Resulullah'a geldi ve Ya Resulullah ben nefsimi sana hibe ettim dedi. Akabinde bir adam bu kadını bana zevce yaptı. dedi. Resulullah Kur'an'dan ezberindeki sureleri ona öğretmen karşılığında bu kadını sana zevce yaptık buyurdu. Onuncu bab. Bir kimse bir kimseyi vekil tayin ettiği ve vekil de tevkil edildiği maldan bir miktar şeyi terk ettiği zaman, müvekkil vekilin bu hareketine icazet verdiği takdirde bu iş caiz olur. Eğer vekil, vekil edildiği maldan bir şeyi tayin edilmiş bir müddet, müddete kadar özünç verse, bu da müvekkil icazet verdiği takdirde caiz olur. Ebu Hureyne radiyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan zekatını korumaya vekil tayin etti. Bir gece bana bir gelen geldi ve zekat formasından avuçlamaya başladı. Ben onu yakaladım ve Allah yemin ederim ki seni muhakkak Resulullah'a götüreceğim dedim. O da ben muhtarcım Üzerimde bana muhtaç bir aile nafakası vardır. Benim bu aldığım şeye şiddetle ihtiyacım vardır dedi. Ebu Hureyre dedi ki bunun üzerine ben onun yolunu boşalttım. Yani onu salıverdim. Sabah geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Hureyre dün gece esirin ne yaptı dedi. Ben de ya Rasulullah şiddetli ihtiyacından ve ailesinin çokluğundan şikayet etti ve ben ona acıdım. Onun yolunu boşalttım. Yani salıverdim dedim. Resulullah fakat o muhakkak sana yalan söylemiştir. Ve yakında yine gelecektir buyurdu. Resulullah yakında yine gelecek buyurduğu için onun geleceğini bildim de onu gözetledim. Geldi ve hurmalardan avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni elbette Resulullah'a götürürüm dedim. O beni bırak çünkü ben muhtacım. Üzerimde büyük bir aile yükü vardır. Bir daha dönmem dedi. Ben ona acıdım, yolunu açtım. Sabaha eriştiğimde Resulullah bana Ya bu Hureyre esirin ne yaptı dedi. Ben de ya olan şiddetli bir ihtiyaçtan ailesinin çokluğundan şikayet etti. Ona acıldım, Yolunu açtım. Yani salıverdim dedim. Resulullah fakat o muhakkak sana yalan söylemiştir. Yakında gelecektir buyurdu. Onu üçüncü defa gözetledim. Geldi hurmadan avuçlanmaya başladı. Onu yine yakaladım. Bu defa seni muhakkak Resulullah'a götürürüm. Artık bu üç defanın sonudur. Sen bir daha dönmen dersin ama yine dönersin dedim. O beni bırak da sana bir takım kelimeler öğreteyim ki Allah sana bu kelimelerle fayda ihsanı der dedi ben. Bu kelimeler nedir dedim. O da yatağına girdiğinde kursi ayetini Allahu la ilahe illa huvel kayyum ayetini bitinceye kadar oku. Muhakkak senin üzerinde Allah tarafından bir koruyucu bulunmakta devam eder ve sana sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz dedi. Ben de onun yolunu açıp salıverdim. Sabaha gelince Resulullah bana dün gece esirin ne yaptı dedi. Ben de ya Rasulullah bu esir bana bir takım kelimeler öğreteceğini bunlar sebebiyle de Allah'ın bana hayır ve yarar ihsan edeceğini söyledi. Ben de onun yolunu açıp salıverdim dedim. Resulullah bu kelimeler nedir buyurdu. Ben de bana yatağıma girdiğinde Ayet-i Kursi'nin evvelinden Bitilinceye kadar Allahü la ilahe illa hu kayyum diye oku dedi. Ve yine bana o sabaha gelinceye kadar senin üzerinde Allah'tan bir koruyucu bulunmakta devam eder. Asla, asla ayrılmaz ve sana şeytan da yaklaşamaz dedi diye cevap verdi. Sahabiler hayır öğrenmekte pek hırslıydiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkat. Bu esir çok yalancı olduğu halde sana doğru söylemiştir. Ya Ebu ile üç geceden beri sana hitap edip konuşan kimdi, bilir misin buyurdu. Ebu Hureyle de e, hayır dedim. Resulullah işte o insan suretinde bir şeytandır buyurdu. 11. bab Vekil bir şeyi fesatlı bir alışverişle sattığı zaman vekilin bu alışverişi reddedilmiştir. Yani reddedilir. Ebu el Said el-Hudri radiyallahu anh, şöyle demiştir. Bir keresinde Bilal peygambere Berli denilen iyi cins hurma getirdi. Peygamber Bilal'e bu hurma neredendir dedi. Bilal yanımızda ergin neviden hurma vardır. Ondan iki saat ölçeğini bunun bir saat ölçeğiyle değiştim. Bunu peygambere yedirmek için yaptım dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Errah, errah, bu e, ribanın kendisidir, bu ribanın kendisidir, sakın böyle yapma. Fakat iyi hurma satın almak istediğinde adi hurmayı ayrıca sat, sonra onun parasıyla bu hurmayı satın al buyurdu. 12. Vakıf hususunda vekalet ve vekalın nafakası, vekilin nafakası, vekilin vakıf maldan arkadaşına yedirmesi, kendisinin de maruf miktar yemesi babı. Amal İbni Dinar, Ömer İbni Hattab'ın sadakası yani vakıf yaptığı malı hususunda Ömer'in vakıf işini üstlenen veli üzerine ve o maldan yemesinde ve mal toplayıcı olmayarak arkadaşına yedirmesinde günah yoktur dediğini Ömer'den İbni Ömer'den rivayet etmiştir. İbni Ömer kendisi Ömer'in vakfına bir velilik eder. Bu maldan Mekke ahalisinden insanlara onlar üzerine inerek yani konuk olarak hediye eder idi. 13. Dini cezaları yerine getirmekte vekalet babı. Zeyd İbni Halid ile Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya üneys, İbni Etta Hak, şu zina suçu isnat edilen kadına git. Eğer o kadın... Yine ettiğini itiraf ederse onu rejim cezası. Ona rejim cezası uygula dedi. Ukbe bin Harise şöyle demiştir. Medine'de Nuayman yahut da Nuayman'ın oğlu iski içmiş yani sarhoş olarak emine getirildi. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde bulunan kimselere bu sarhoşu dini cezası olarak durumlarını emretti. Ukbe ben de onu devler arasında idim. Biz onun nallarla kabuğu soyulmuş hurma değneği ile dövdük demiştir. 14. Kabe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanların kesilmesi ve bunların işlerinin araştırılıp gözetilmesi hususunda vekalet babı. Amre binti Abdurrahman, Ebu Bekir İbn Hazım'ın oğlu Abdullah şunu haber verdi ki Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir Ben Hicret'in 9. yılında Resulullah'ın Kabe'ye hediye gönderdiği kurbanlık develerin gerdanlık itlerini kendi iki elimle büktüm sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi iki eliyle gerdanlıklarını taktı sonra da kurbanları babam Ebu Bekir ile Mekke'ye gönderdi bu işten dolayı Allah'ın kendisine halal kıldığı İhramıyla haram olan şeyden Hiçbir şey Resulullah'a haram olmadı Bu kurbanlar kesilinceye kadar Allah ona ihramlıya haram olan şeyleri Halal kıldı 15. Bak Bir adam kendi vekiline bunu Allah'ın sana gösterdiği yere Yani istediğin yere koy Dediği ve vekili de Söylediğin şeyi işittim dediği zaman Yani o şeyi istediği yere koyduğu zaman Bu caiz olur bana Yahya İbni Yahya tahtis edip şöyle dedi. Ben Malik'in huzurunda okudum. O da İsa İbni Abdullah İbni Ebi Talha'dan ki o amcası Enes İbni Malik'ten şöyle derken işitmiştir. Ebu Talha Medine'de hurmalık yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Kendisince mallarının en sevmesi de Biluha denilen bostanıydı. Bir ruha karşısındaydı. Resulullah bir girer ve onun içinde güzel sudan içerdi. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar asla haris iyiliğe ermiş olmazsınız. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilicidir. Ali İmran suresi 92. ayete inince Ebu Talha Resulullah'a geldi ve şunları söyledi. Ya Resulullah Yüce Allah kendi kitabında siz sevmediğiniz, siz sevdiğiniz şeylerden harcayıncaya kadar asla haris iyiliğe erişmiş olmazsınız buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi olanı da bir ruhadır. Bu sebeple bir ruha Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve sevabını Allah yanında biriktirip bulacağımı ümit ediyorum. Ya Resulullah sen bu Ostanımı istediğin yere koy, sarfet. Bunun üzerine Resulullah ne hoş şey. Bir uha gidici veya kazanç verecek bir maldır. Bir uha gidici yani kazanç verici bir maldır. Onun hakkında senin söylediğin şeyi işittim. Maksadını bildim. Ben bu malı senden kendi yakınlarına tahsis et tahsiz etmeni uygun görüyorum buyurdu. Ebu Talha da yara ben de öyle yaparım dedi. Ve Ebu Talha Biruha'yı en yakınları ve amcaoğulları arasında taksim etti. Malik'ten rivayet eden İsmail Yahya İbni Yahya mutabat etti. Rah Malik'ten olan rivayetinde Rabih'un kazanç getirici şeklinde söyledi. 16. Emniyetli kimseye hazinecilik ve benzeri işlerde vekalet verme babı. Ebu Musa radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendisi tarafından emredilen şeyi kamilen bol bol emredilen kimseye gönül hoşluğu ile infak etmekte ve belki de şöyle buyurdu vermekte olan emniyetli hazineci sadaka veren iki hayır sahibinden birisidir buyurmuştur.